Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz İmral programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönendireceğiz ve cevaplar almaya gayret göstereceğiz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah iyilik versin inşallah. Hocam birçok sorumuz geliyor izleyicilerimizden. Ee, tabii ki mükerrer olan sorular var. Onlar içerisinden yine ayarlamalar yapıyoruz. Ee, yine kıymetli izleyenlerimiz bu soruları tekrar dinleyebilmek için, izleyebilmek için... Bizim Lale Gül TV'nin Facebook, Twitter sayfası ve YouTube sayfalarından tekrar programlarımızı da izleyebilirler. Oraya baktıktan sonra sorularını bize gönderseler yine çok memnun oluruz. İlk gelen sorumuzla başlıyoruz hocam. Allah Celle Celaluhu nerede ve Rahmanu alal arşu açıklar mısınız diye sormuşlar hocam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Huvel evvel ve'l akhir. Allah'ın ne evveli vardır ne de sonu vardır. Evet. Ancak gayrullah dediğimiz Allah'ın madası, Allah'ın harici ise ezeli değil ebedi değildir. Allah nerededir dediğimiz zaman yer bir mekandır. Mekan ise evveli olan ve sonu olan hadis olan yani gayrullah'tır, Allah'ın gayrısıdır. Evet. Oysa Allah ebedi olması hasebiyle, ezeli olması hasebiyle mekan yokken de var olduğu için Allah için bir mekan söz konusu değildir. Ezeli olan bir zata hadis olan bir şeyin ittisali bitişmesi de mümkün değil. Evet. Dolayısıyla bizim Allah nerededir sualine vereceğimiz cevap Allah mekandan münezzehtir. Evet. İşte bu Sibyan medreselerinde veyahut da işte yazları camilerde talebelere öğretilen işte Allah her yerdedir ifadesi hı hı. aslında her yerde tabiri kudretiyle, bilgisiyle bu manada denilecek olursa evet. bu doğrudur. Ama Allah zatı itibariyle her yerdedir. Bu da bir mekan nispet etmektedir hı hı. ki bu da aslında doğru bir ifade olmaz. O yüzden bizim en güzel vermemiz gereken cevap Allah mekandan münezzehtir. Evet. İşte bazı hadis-i şeriflerde Allah semadadır gibi ifadeler hı hı. Buradaki semayı bir mekan manasında değil Ulu, yükseklik, yücellik manası olarak e, Ehl-i sünnet uleması ifade etmiştir Bahsetmiş olduğunuz ayet-i kerimede Er-Rahman alel arşi ki hı hı. devamı Ki bunlar e, müteşabih olarak değerlendirilen ayet-i Evet hocam e, Manasına, mealine baktığımız zaman Allah arşa istiva etti Ancak istiva nedir? İstivanın birçok e, lügatta karşılığı vardır. İşte orayı istila etmek, orayı kuşatmak, orada oturmak gibi manalar ifade edilir. Hatta günümüzde kendilerini selefi diye adlandırılan bir takım e, akımlar ise... ...işte bu manada biz selefin itikadına sahibiz diyerek Allah arşı bizati oturdu şeklinde mana veriyorlar. Oysa selef böyle yapmıyor idi. Esnafımız evet. bu şekilde bir mana vermiyor idi. Mütekaddim ve müteahhir dediğimiz yani önceki ve sonraki alimler arasında şöyle bir fark vardır. Mütekaddimimiz yani esnafımız müteşabih olan ayetleri tevil etmiyor. Ancak müteahhir ulema bozuk akımların zuhur etmiş olduğu bir dönemde var olduklarından ve insanların bunu farklı bir şekilde farklı yerlere çekebilme ihtimaline binaen bazı tevillere gitmişlerdir. Evet. Ancak müteahhir tevil etmedi demek yanlıştır. Ancak onların tevil etmemekliliği e, ala, e, bu konuda Alül Karin de ifade ettiği üzere hı hı. ne olmadığın hakkında tevil etmişler ama ne olduğu hakkında bir yorum yapmamışlardır. Evet. Yani söz gelimi işte yedullah Allah'ın eli. Hı hı. Bu ayet-i kerimeye mana verirken Allah'ın bizim gibi bir eli olmadığını söylemiş evet. ama nasıl bir el olduğu hakkında herhangi bir yorum yapmamıştır. Hı hı. Yani tafsili bir yoruma gitmemiş, tafsili bir tevile gitmemiş ama e, icmali olarak nefis dediğinde bir e, ifadede bulunmuştur. Oysa müteahhir ulema ise e, bunu kesin olmamakla beraber işte yedi kudret manası, e, istivayı isti'la manası gibi farklı evet. yorumlarla, farklı tevillerle tevil etmişler. Ama bu tevillerde kesin olmadığında üzerine basa basa söylemişlerdir. Hı hı. O yüzden bizim bu gibi kelimelere kerimelere vermemiz gereken Allah'ın eli vardır ama keyfiyeti meçhuldür. Ve bundan sual etmek, nasıldır, hangi şekildedir gibi sual etmek de bidattır ki selefimizin ifadesidir. Evet. Bu manada sual sormanın doğru olmayacağı. Hı hı. Ee, Allah Arş'a istiva etmiştir ama bizim bildiğimiz şekilde oturma şeklinde değil kendi katında malum olacağı şekilde bir istiva keyfiyeti bizim açımızdan meçhuldür evet. diyerek teslimiyetimizi ifade eden sözler söylememiz uygun olandır. Biraz da Biz... sakınca şuradan kaynaklanıyor değil mi hocam? Bu mealli Kur'an-ı Kerimlerin e, tefsirsiz e, okunmasından da kaynaklanıyor olabilir mi? Yani evet. insanların böyle düşünmesi... Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz illaki tefsire ihtiyaç evet. duyacaktır. Ancak bazı mahallelerde bu gibi manalar zaten açıkça verilmiyor, verilmez. Evet. Ee, sadece şöyle bir şey var. Yani selef bunu tevil etmediyken niye sonradan gelenler tevil etti şeklinde söyleniyor hı hı. ama yanlış bir algı olduğunu biraz önce ifade evet, etti. Evet. eslafımız tevil etmiştir ama ne olmadığına dair tevil etmiştir. Hı hı. Ne olduğu hakkında herhangi bir hüküm vermemiştir. vermemiştir evet. Sonradan gelenlerin ne olduğuna dair yapmış oldukları tevil ise kesinlik olmamakla beraber sadece zamanda var olan bazı akımların ehli sünnet haricindeki itikatların oluşmasına bir perdelenme, bir engelleme olmasa bile yani işte Allah Allah'ın elini bizim elimiz gibi değil, kudret olarak e, anlayabiliriz. Evet. İşte istiva etmesini, oturmasını bizim bildiğimiz oturma şeklinde değil, istila şeklinde algılayabiliriz şeklinde manalar vermişlerdir. Evet hocam, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sakal uzatmaya niyet eden birisi, sakalı çok seyrek olduğu için hoş görüntü sağlamıyor. Acaba sık çıkması için jilet kullanılması caiz midir diye sormuş olacağım. E, sakalı jilet vurmak cumhurun görüşü doğrultusunda tahrimen mekruh ee, şafi mezhebinde e, mezheb ile imam-ı şafi arasında ihtilaf olmakla beraber tenzihi ve tahrimi diye iki görüş vardır. Hı hı. Ancak bununla beraber sakal bırakmak bir ibadettir. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a benzeme şeklinde yapılması bile bir ibadettir. Evet. O yüzden burada çok sık sakal kişiye güzellik verme niyetiyle değil Allah Resulü bıraktı diye sakalı hı hı. kesmek caiz olmadığı için bırakmak e, düşüncesiyle yapılması gerektiğinden dolayı yakışıp yakışmaması veya köse olduğundan dolayı az olması evet. ve dışarıda işte çok fazla gür sakallı gözükmemesi gibi etkenlerden dolayı ben bırakmayayım veya işte sıklatsın diye jilete vurayım demek doğru bir söylem değildir. Ayrıca yine hadis-i şerifler ışığında meseleye baktığımızda hangi ibadet ki nefse daha ağır geliyor ise onun fazileti de daha fazla olacaktır. Yani bir kimse işte köse olmasıyla beraber birkaç tane sakalı çıkıyor ama sıf Allah Resulü'ne benzeme niyetiyle onları bırakacak Kesmiyor, olur ise evet. bu kimsenin gür sakallı olan kimseye nispetle alacağı fazilet elbette farklı olacak. çok çünkü, çünkü akışıklı olmak için sakal bırakıyor. Hiç sünnetle veya Allah rızası ile hiç alakası yok. Evet, evet. E, o ayrıdır zaten. Ondan hı hı. dolayı zaten bir sevap almayacaktır. Hı hı. Ama tabii ki e, sakalını kesmediğinden dolayı da o günahtan da kurtulmuş oluyor. Evet. O ayrı bir konu. O yüzden burada köse olan arkadaşlarımızın, işte abilerimizin sakalı bırakmaktan geri durma adına, onların sakal bırakması nefislerine ağır geliyor ise daha fazla fazilete sevap, sevap kazanmaya vesile olacağından dolayı daha dikkat etmeleri, daha da bırakmaları tavsiye edilen bir şeydir. Hı. Bir ikinci olarak da Allahümüm hayatu sahabede okumuş idim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi kiramdan bir zat ismini şu anda hatırlayamıyorum. Uzun zaman oldu çünkü okyalı. Evet. Siz derken aklıma geldi. Birkaç sakalı vardı, idi, köseydi hı hı. ama bırakmıştı. Evet. Efendimiz ona bakıp bakıp gülüyor. Aradan belli bir zaman geçince o sahabe o sakallarını kesiyor. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu o halini gördüğünde bu sefer yüzünü ekşitmiş. Bunun üzerine o ashab efendimize gelerek, o sahabe efendimize gelerek aleyhissalatü vesselam'a Ya Resulallah! E, hikmetini anlayamadım. Benim birkaç sakalım varken siz güldünüz. Ben ise onları kestim. Şu anda ise e, kızgınlık halini izhar ediyorsunuz dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu cevap e, senin birkaç tane sakaldın var iken onların arasında meleklerin oynadığını görüyor idim Hı -hı. ve ona binaen gülmüş idim. Ama şu anda sakalını kestiğinden dolayı şeytanların orada cirit atması, şeytanların işte yüzünü yolmasını gördüğümden dolayı o yüzden kızgınlık halimi izhar ettim. E, bu da yani o halde kişi sadece bu manada nefsine ağır geldiğinden dolayı da bırakması fazilet açısından daha fazla olacağı da bir gerçektir. O yüzden e, sakalım seyrektir, sıklaşsın diye cilet vuruyorum gibi bir takım gerekçeler sunmak doğru olan bir gerekçe değildir. Evet hocam bir başka izleyicimizden gelen sorumuzla devam edelim hocam ev kirasını peşin almak caiz midir diye sormuş olacak. Normalde kiralama akitlerinde mahkudun aleyh diye tabir ettiğimiz akte konu olan şey teslim edilmeden yani iş bittiği zaman hı hı. kişi parasına müstahak olabilir. Ancak evet. daha öncesinde Parayı peşin şartı koşar ise ve karşı tarafta bunu kabul ederse bu e, bu manada akit yapar yapmaz alacaklı konuma intikal eder. Hı hı. O yüzden evini kiraya veren bir kimse ki günümüzde genelde bu böyledir peşin alınır. Evet. E, öncesinde ben aylığı alırım sonra sen oturmaya başlarsın. Böyle bir anlaşma yapılırsa karşı tarafta bunu kabul ederse bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet hocam bir başka sorumuz yanlış niyetle namaz kılan kişi ne yapmalıdır? Öğlenin farzına niyet edecek yerde yanlışlıkla ikindinin farzına diye niyet eden kişi ne yapmalı diye sormuşlar hocam. Niyet kastül kalp olarak ulama tarif etmektedir. Hı hı. Yani kişinin kalbinin etmesi kastetmesi. Dolayısıyla dil ile telaffuz, dil ile o niyeti dillendirme aslında hakiki manada niyet değil. Belki var olan niyetin tezahürüdür. Ee, şayet kişi namaz kılarken namaza niyet ettiğinde kalben hangi namazı kıldığını biliyor ve o Hı -hı. kalbinde var ise ama lisanında farklı bir telaffuzda bulunmuş ise bu kişide itibar edilen kalpteki niyettir. Hatta evet. kitaplarımızda bunu nasıl tespit ederiz e, sualine şöyle cevap veriliyor. Kişiye sual edilse o anda sen hangi Hı -hı. namazı kılıyorsun? hiç düşünmeden ben öğleyi kılıyorum veya ikindiği kılıyorum diye cevap verebilecek konuma sahipse demek ki bu kişinin niyeti vardır. Ama öğle namazı diyecekti de lisanında ikindi namazı çıktı veya akşam namazı çıktı. Bunun önemi yok. Ama evet. hakikaten kalbindeki niyeti de öğleyken ikindi olursa ve bu şekilde namazını kılmışsa onun iadesi gerekecek. Hocam namaz konusuna gelmişken burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Ee, i̇ki kişi bir araya geldiği zaman illaki cemaat yapmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle Allah'tan emrediyor. Ee, namaz kıldıracak olan kişinin tabii ki vasıfları olması gerekiyor iki kişi arasında. Ee, tabii ki üstün olan işte imamete geçiyor. Namaz kıldırırken işte nasıl niyet etmesi gerekiyor? Ee, bununla ilgili birkaç kelam alalım. O zaman şöyle alalım. kısaca izah etmek istiyorum. Evet. E, tabii ki e, namaz kıldıracak olan kimse de bazı hasretlerin olması Hı -hı. gerekir. Bazı özelliklerin bulunması gerekir. Evet. E, bu manada kitaplarımız zaten imamete kim layıktır diye bunu beyan etmişlerdir. E, i̇kinci olarak imam olan bir kimse normal namazdaki niyetini yaptığın, yaptıktan sonra özellikle imam olmaya niyet etmesi arkasında erkek olan cemaat için şart değildir. Yani söz bir insan öğle namazının farzını kılma niyetiyle tekbir alıp Allahu Ekber dese namaza girse hı hı. arkasından bir kimse o namaza o kişiyi imam tayin ederek niyet ederek ona uyması sahi olur. Evet. Oysa imam olan kimsenin imamlık niyeti yok idi. Çünkü hı hı. bu şart değildir. Evet. Ama cemaat olan kimsenin ise cemaat olabilmesi yani imama uyması için imama uyduğuna dair niyetlenmesi bu gerekli olacaktır. Evet. Ancak şöyle deniyor, arkadaki cemaat erkek değil de bayanlar da var ise hı hı. bu takdirde imamın hususiyetle niyette yani imametle bayanları imamet imamlık yapmaya da niyet etmesini gerekli olduğundan bahsediliyor. O yüzden imamlık yapan kimselerin e, genel olarak arkasındaki cemaatin olabilir çünkü e, camilerde bayanlara mahsus olan bölümlerde hı hı. bayan gelip de ona iktida etmiş olabilir. Evet. O yüzden işte bana uyanların imamıyım şeklinde genel bir niyette bulunmasının güzel olduğu ifade edilmiştir. Evet hocam. İlmihalet lalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımıza devam ediyoruz. Ee, üzerimde bir miktar mal varlığı var. Evli değilim. İstediğim kişiye miras bırakabilir miyim diye sormuşlar hocam. İslam hukukunda kişinin birçok mülk edinme yollarından bahsedilir. Hı hı. Bu mülk edinme yolları beyan edilirken bir kısmı ihtiyaridir. Yani kişinin kendi iradesiyle oluşabilecek yoldandır. Bir kısmı ise cebridir Yani kendi iradeniz olmasa da mülk edinme yolu kendiliğinden oluşabiliyor. Evet. Veraset bundandır. Yani bir baba ahirete intikal ettiğinde bırakmış olduğu mal ki buna denir Bu varislerde otomatik olarak Mevla Teala Hazretlerinin tayin etmiş olduğu ölçüde nakledilir. O kişilerin bunu kabulüne dair hususiyetle kabul beyanında bulunması şart değil. Ölen kimsenin daha öncesinden ben bunu ama bırakıyorum demesi de şart değildir. Evet. Oysa bir alışverişte Elinizde var olan bir mala ben sahip olabilmem için irademi ifadeye dökmem gerekir. Yani aldı, almak istediğimi dillendirmem. Siz de bu dillendirdiğim irademe mukabelede bunu kabul etmeniz gerekir. Evet. Ki buna biz fıkıhta icap ve kabul diyoruz. Hı hı. Ve bu iki tarafın iradesiyle oluşur. Tek taraflı da oluşmaz. Ama verasette dediğimiz gibi irade söz konusu değildir. Cebri mülk sebebi olması hasebiyle kendi kendine oluşur. Durum bu iken bir müveris yani ahirete gidip de mal bırakacak olan kimse hale hayatta ben malımı istediğim kişiye veraset yoluyla bırakıyorum deme hakkına sahip değildir. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği doğrultuda ki biz buna feraiz ilmi diyoruz. Kime ne kadar hisse verilecek, kimler ne kadar alacak, bunu kişi öldüğü zaman bu otomatik olarak intikal edecektir. Evet. Onun ben sana bunu bıraktım, sana şunu bırakacağım demesine vasiyet denir. Hı hı. Vasiyet ise variste olmayacaktır. La vasiyete li varis. Hadisi şerifi doğrultusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. buyuruyor. Varise vasiyet yoktur. Yapılacak olsa da bu vasiyet geçersizdir, niteliksizdir. Dolayısıyla burada varis hangi konumdaysa, ne kadar bir mal sahibi olabiliyor ise o ona intikal edecektir. Bu kardeşimiz de diyor ki çocuklarım yok, evlenmedim Evlenmedin. diyor. Ee, dolayısıyla ben kendimce mirası istediğime verebilir miyim? Veremez. Öldüğü zaman işte geriye kim kaldıysa, babası varsa, kardeşleri varsa, işte kardeşlerinin çocukları varsa, yeğenleri varsa bunların durumlarına göre hisseler açısından malı taksim edilecek. Ancak hali hayatta kendi iradesiyle vasiyette bulunabilir varislerinin gayrısına. Kendisine varis olabilecek kişi değil de varis evet. olmayacak birine vasiyette bulunabilir. Ama bu vasiyette malının üçte birinden geçerlidir. E, tamamından değil. değildir. Evet. Ancak hali hayatta sıhhatliyken ve ölüm hastalığında da değil malında istediği gibi tasarrufa da yetkilidir. Yani onu sağlıklı iken birilerine verebilir. Hı hı. E, o vereceği kişi onda daha sonradan varis olabilecek kişi de olsa sahiptir Varis evet. olmayacak kişi de olsa sahiptir. Ama ben ölümünden sonra bu şekilde yapılmasını istiyorum dediği zaman bu sadece üçte birden bu sözü geçerli olur. Geri kalandan geçerli olmayacaktır. Evet hocam. Şimdi gelen sorularımız içerisinde bir tane yine geçen haftalarda cevaplamış olduğumuz sorulardan bir tanesi olacağım Cuma namazındaki hutbeyle ile alakalı. Kısaca ona da yine bir değinmiş olalım. Cuma namazından önce imam hutbe vazini verirken bizim camimiz ufak olduğuna cemaat dışarıda kaldırımda ibadetini yapmak zorunda kalıyor. İmam vaziyi e, hutbeyi okurken bazı Müslümanlar sırtını kıbleye dönüyor ve sokaktan geçenleri görüyor ve Cuma hutbesini sırtım dönük dinliyor. Ayrıca dünya kelamı da konuşuyor. İşte Cuma hutbesi. Ee, farz olduğundan demiş bu durumda bunu yapanların namaz abdesti bozulur mu ve namazları kabul olur mu ee, bu konuyu cam, imamın aşma, abdesti bozulmaz bir şey olmaz diye geçiştirdi bana yardımcı olabilir misiniz demiş bu konuda hocam evet tabi burada yine sorunun içinde var olan bir ifade var namaz kabul olunur mu fıkıh Kabulle alakalı olarak bir değerlendirmede bulunmaz. Çünkü kabul tamamıyla indi Evet sahih olmalı Ancak yani. şartlarına evet. riayet edilmesi durumunda sahih olur. Şartlarına riayet edilmemesi durumunda sahih olmaz. Hı hı. Ama sahih olan kabul müdür değil midir? O indi Allah'tadır. Evet. O konuda herhangi bir yorum yoktur. O kişinin kendi samimiyetiyle alakalıdır. Şimdi hutbe iki rekatlı namaz makamındadır demiş idik. Ancak namaz gibidir olması minküllü ve çin değildir. Yani her yönüyle değil. Söz gelimi namazda kıbleden başka bir yere yönelilmez iken hutbe esnasında hatibe dönülebilir. Bağdaş oturulabilir. Hatta bir yere yaslanılabilir. Yeter ki kişi kendini uyku konumunu hazırlamasın. Hı hı. Ancak hutbe esnasında namaz kılmak da olmadığı gibi konuşmak da meşru değil. Hatta bu konuşmak velev ki dini bir konuşmak olsa bile hı hı. ki e, İmam Malik'in Muvattan'da rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbesinde yanındaki kişiye sus diyen kimse dahi Cuma'nın faziletinden mahrum olmuştur. Evet. E, hutbesini lav etmiştir ifadesini bulunuyor ulema bu hadis-i şerifin şerhinde yani yapmış olduğu şey oysa emir bir maruftur. Hı hı. Yani doğru olan bir şey söylediği halde tebliğde bulunduğu halde dahi buna izin verilmiyor ise malayani, masiva dediğimiz dünyevi bir takım konuşmaları ise kesinlikle izin verilmeyecektir. Hı hı. Ki fıkıh kitaplarımızdaki ibare işte hatip ee, hutbeye çıkmak için ayağa kalktığında la salata la kelame. Artık bu saatten sonra ne konuşma olur, ne de namaz kılma olur. Hatip evet. diye oradan ininceye kadar dinlenecektir. O şekilde başka bir şeyle meşgul olunmayacaktır. Eee konu olan işte duvara yaslanmaları veyahut da bunlarda dışarıda biz, geçen kişileri izleme olayı. tabi bu Hı. hoş bir manzara değildir. Evet. Güzel bir manzara değildir. Ama Cuma'nın hutbenin sıhatına mani değildir. Yeter ki birbirlerine konuşmasınlar. Hı hı. Ama daha huşulu bir şekilde dinlemeleri tabii ki tavsiye niteliğinde olması gerekendir. Evet hocam burada bir konuya daha değinmek istiyorum hocam. Camilerde mescitlerde işte namaza girdiğimizde veya sohbet işte olacaktır onun öncesinde dünya kelamı konuşuluyor veya farklı konuşmalar yapılıyor. Ne kadar doğrudur hocam? Doğru değildir zaten biraz önce ifade ettik onu. Yani, yani hani hutbe esnasında değil de normal camide konuşmak. imkan nispetince e, camide ibadetle meşgul olmak, zikrullahla meşgul evet. olmak e, tabii ki matlub olan e, işlerdendir. Ama ihtiyaca binaen konuşmak gerekiyorsa da hutbenin haricinden bahsediyorum. Hı hı. E, i̇nsanlara zarar vermeden de ihtiyaç doğrultusunda konuşulabilir. Evet. Ama onun haricinde genelde e, özellikle ibadet edenlere zarar vermek onlara eziyette bulunmak doğru bir şey değil. Hatta bundan dolayı camide yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okunmasını bile ulemamız doğru bulmamakta. E, namaz hı hı. kılanlara rahatsızlık eğer rahatsızlık demeyelim de onların namazdan alıkoyulmasına sebebiyet vermesi evet. veya karışıklığa sebebiyet vermesi bile. Hı hı. O yüzden camide ferdi olarak zikrimizle meşgul olmamız, tesbihle meşgul olmamız veya nafile namazla meşgul olmamız evli olsa gerekir. Evet. Hocam bir konuya daha değineceğim. Diğer sorumuza geçeceğiz ama şimdi bazen namaz kılıyoruz. İşte yanımızda yine saf tutan birisi işte sünnet namazına diyelim sesli okuma yapıyor. Yani sünneti kılarken bile yine içinden okunması gereken birazcık daha sessiz okuyor. Yan taraftaki kişinin mesela namaz kılmasını belki hani Fatih Azam'ı okurken karıştırmasına sebep oluyor. O ne kadar doğru hocam veya doğru Şimdi değil mi? Buna cevap vereceğim ama size zaten biz program haricinde görüşüyoruz. Evet. Burada daha fazla dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden gelen evet. suallere cevap versek ki vaktimiz dardır. Hı -hı. Daha hoş olsa gerek ama yine sualinize cevap evet. vereyim. Ki bunu diyorum ki önünüzü kesmek için yani. Evet. Normalde eğer sessiz namazsa zaten kişinin sessiz bir şekilde kırat yapması uygun değil. Ancak bazıları kırat yaparken de aslında sessiz yapıyor ama yanındaki kişi duyuyor. Bunda bir zarar yoktur. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe-i kiram musanneflerde rivayet ediliyor. Hı hı. Efendimiz hangi kıraatı yaptığını sahabe işitir idi diyor. Biz arkasından onu duyabilir idik bazı durumlarda. Evet. Oysa namaz sessiz bir namaz. Hı hı. Ferdi olarak kılınan bir namaz. O yüzden bu namazın sıhhatına engel olan bir şey değil. Evet. Ama bununla beraber tabii bunda çok aşırılık yapmak, yandaki kişilerin namazda kıraatlarında şaşırmalarına vesile olmak da doğru bir şey değildir. Evet hocam. Fazla bekletmeyiz hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ee, amcamın ailesiyle bizim ailemiz yıllarca bir arada durduk. Yengemi anne gibi görüyorum. Elini öpmem caiz mi? Aynı şekilde dayımın hanımının elini öpmemde caiz miydi diye sormuş olacağım. Gerek amca hanım olsun gerek dayı hanım olsun e, bunlar kişiye mahrem değildir. Yani namahrem diye tabir ettiğimiz nikahlanmalarında haram olan kadınlardan değil helal olan kadınlardandır. Evet. E, şu kadar var ki Hanefi mezhebinde eğer kadın acuze diye tabir ettiğimiz çok yaşlı bir kadın ise bu konuda biraz daha müsahama vardır. Biraz daha genişlilik vardır. Evet. E, tabii mahremiyet konularında dikkat etmekle beraber biraz daha farklı olunabilir. Ama bunun yanı sıra ki e, yine fıkıh kitaplarımızda ibare olarak geçiyor. E, Hz. Ebu Bekir olsa gerek evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber biz kabilelere gider idik e, ve orada acüzü olan kadınlarla musafaha yapardık hmm. şeklinde. Evet. Yani yaşlı artık kadınlık e, konumunda olmayıp da tamamıyla kendisine şehvet duyulabilecek konumda da olmayan oh. yaşlı bayanlardan bahsediliyor. E, bu şekilde olursa ve özellikle amca hanımıydı veyahut da dayı hanımıydı bu biraz daha müsamahalı hareket edilebilir. Ama yine imkan nispetince mahremiyet konularında dikkat etmek gerekmektedir. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Hocam internet üzerinden altın ve gümüş satışının hükmü nedir? Para hesabı aynı gün geçiyor ama birkaç gün içinde parayı hesaptan alabiliyorsunuz demiş. Şimdi e, İslam hukukuna göre altın satışları, döviz satışları e, farklı değerlendirilmiştir. Alışverişin birçok kısımları vardır ki bunlardan bir tanesi de sarf aklidir. Sarf akti, nitelik itibarıyla normal bir malın para mukavemde satılması şeklinde değil daha farklı şartlara haizdir. Evet. Bu şartların en önemlisi ise peşinlilik ilkesidir. Yani alışveriş yapan kimseler bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan... Birbirleri arasında alacak verecek kalmaması gerekir. Hı hı. O yüzden normal alışverişlerde bu şart değil. Söz gelin ben size şu bardağı 10 liraya satıyorum desem, parasını hı hı. işte 2 gün sonra almak şartıyla siz de bunu kabul etseniz ben bu bardağı size teslim ederim ve ayrılırız. Parasını da 2 gün sonra bana hı hı. verirsiniz. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ama ben size şu altını veriyorum karşılığında bana para vereceksiniz veya gümüş vereceksiniz hı hı. şeklinde bir alışveriş yapıyorsak bu sarf aktidir. Sarf aklında eğer aynı cinsse bunlar hem peşin olması gerekir hem de eşit olması gerekir. Evet. Eğer farklı cinse yani altını gümüşle veya TL'yi işte farklı bir döviz ile takas Hı -hı. edecek olur isek o zaman eşitlilik şartı yoktur ama peşinlik her halükarda şarttır. Ve buradaki peşinlik ise ha en ve ha diye ifade edilen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Elden ele o anda meclis beraberliği yani bedensel birlik var olduğu zaman birbirlerine alacak vereceğin kalmadan ayrılmaları. Hatta buna dair yine fıkıh kitaplarında var. Senden izin isteyecek olsa eve gitmek için ona izin verme ta ki alacağını almadıkça. Evet. Yani bedensel bir ayrılık vuku bulmasın diye. Hatta yine belki abartı mahiyetinde ama bunun ne kadar önemini gösterme adına evet. eğer işte atlayacak olsa yani çatıdan atlayacak olsa sen de onunla beraber atla bedensel birliğiniz bozulmasın. Evet. Tabi buradaki aslında ifade edilmek istenilen mana ne kadar önemli olduğunu göstermesidir. Evet. Yoksa evet. fiziksel olarak niye attım? o ayrı bir konu. Evet. Evet. Yani burada altını verdiğiniz karşısında alacağınız gümüşü bedensel ayrılık vuku bulmadan almanız gerekir. Şimdi banka hesabı genel itibariyle belki teslim olarak kabul edilebilir kabuz olarak kabul edilebilir ama Burada karşınızda müşakkas bir şahıs olmayıp Hı -hı. genelde internet üzerinde hatta burada gece gündüz 24 saat içinde insan evet. bakıyor kurlara. Bankada TL hesabı varsa onu işte dövize çeviriyor, altına çeviriyor. Farklı paralar birimlerle oynuyor. Hı -hı. Burada fiziksel olarak karşısında bir insan yok, bir muhatap yok. Fiziksel olarak paraların alıp verimi olayı da yok. Bu açıdan sıkıntı olduğundan dolayı biz altın hesabına veyahut da internet üzerinden döviz alım satımlarının caiz olmadığını İsmail Fetva Kurulu olarak söylüyoruz. Bir ikinci olarak da kendisi sualde de ifade ediliyor. Bankaya paranın transfer edilmesi yani hesaba gelmesi kişinin bizatihi o parada derhal tasarruf etme yetkisi de vermiyor. Evet. Belki bu ufak limitlerde buna müsaade edilebiliyor ama limitler biraz daha yükseldiği zaman belli bir zamana kadar onu çekmemesi hatta onun üzerine tasarruf edememesi özellikle evet. uluslararası ticarette bu bir haftaya kadar bile çıkabiliyor tüccarların bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda. Evet. O yüzden biz banka hesabına özellikle sarf vaktinde banka hesabına paranın nakledilmesi fiziksel kabızmış gibi değerlendirme hükmünün doğru olmadığı kanaatinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bankalarda da bu aynı şey yapılıyor hocam. Mesela gidiyorsunuz bazı bankalar işte finans kurumları sizi altının olduğu yere götürüyor. Yani para veriyorsunuz, altını alıyorsunuz şeklinde. Gerçekten veya... fiziksel bir altını veriyorlar. Siz de fiziksel olarak karşısında parayı veriyorsanız veyahut da hesabınızda paranız var. E, alacak bir konumdasınız. Onu ben sizden altın almak istiyorum deyip de o da size o anda altını elinize verip siz de altınızı alıyorsanız bu olabilir. Yani ertesi gün almayacaksınız. O anda, o anda alacaksınız. her şey evet. Ertesi güne gerek yok. Bedensel Hı -hı. ayrılık vuku bulduktan sonra dahi Yıkmış almanız faiz olur. Evet hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, yine sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Geçmiş olan programlarımızda yine Lale TV'nin Facebook, Twitter sayfasından ve YouTube sayfalarından da yine takip edebilirsiniz. Bir başka sorumuz, hayvancılık yapan kimse kendi bakımını yapmakta olduğu hayvanlarının gübresini satabilir mi? Hanefi mezhebine göre kendisinden intifa edilebilmesi meşru olan, yani menfaatlenilmesi meşru olan her bir nesne diğer şartlara da haiz olmak şartıyla kaydıyla satılması caizdir. Gübre de evet. bunlardandır. Dolayısıyla gübrenin alım satımı gerek kendi hayvan olsun, gerek bu işin ticaretini yapan kişiler olsun. olsun. Yani köylüden gübre toplayıp da onu paketleyip de işte evet. şehirdeki halka satması gibi bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Bizler pratik Arapça öğrenmek istiyoruz fakat caiz olmadığı söyleniyor. Doğru mudur hocam? Yok. Normalde lisan öğrenmek olarak meseleye bakacak olursak hı hı. bir lisanı öğrenmek niye caiz olmasın? Bunda bir sıkıntı yok. Belki şu manada söylenmiş olabilir. Tabii belki diyorum ben böyle bir söylemi de duymadım bilmiyorum evet. da. Pratik Arapça öğrenip de onunla Kur'an'a mana vermek veyahut da onunla hadis-i mana vererek hı. hüküm çıkarma şeklinde bir Arapça yapısına sahip olma niyeti olması <gülüyor> tabii ki doğru olmaz. Çünkü e, altyapı oluşmadan sadece pratik e, Arapça bilgisiyle Kur'an-ı Kerim'e mana vermek e, kişinin yanlış mana vermesine, yanlış yorumlamasına sebebiyet olacaktır. Hı hı. Ama böyle değil de sadece konuşmaya tahallük etmesi. Yani ben işte e, yurt dışında gittiğim zaman veya Ümre veya Hacca gittiğimde oradakilerle konuşabileyim. Veya Arap e, Müslüman kardeşlerimizle rahat bir şekilde görüşebileyim evet. şeklindeyse bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Olabilir. Yeter evet. ki yani bilmediği bir dalda onun ile hüküm çıkarma konumuna girmesin. Evet hocam. Bu sadece Arapça için geçerli değil. Yani farklı lisanlar için de geçerli. Yani varsayalım bir adam işte diyelim ki İngilizce öğrendi. Ee, ama hocadan almaksızın İngilizce tıp kitaplarını okusa tabip olur mu? Tabii ki olmaz. Olmayacak. Evet. Türkçe için de aynı şey söz konusudur. Bizat onun e, erbabından bilen kişiden onun e, bilgisini almak ya ben Yani ben Arapça biliyorum tefsir yapayım. Gibi olmaz. Yok, olmaz. Evet. Evet, izleyicilerimizden gelen sorularımıza devam ediyoruz hocam. Ne, cenaze namazı kılarken cemaatten bazılarının ayakkabılarını çıkardıklarını görüyorum. Ancak herkes çıkarmıyor. Doğrusu nedir diye sormuşlar. Şimdi cenaze namazı diğer namazlar gibi olup, diğer namazlarda aranan şartlar cenaze namazında da aranacaktır. Hı hı. Dolayısıyla nasıl ki normal namazlarda kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı mekanın necasetten arınması şart ise, Pislikten, şer'i pislikten arınması şart ise cenaze namazı esnasında kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı mekandaki ayaklarının bastığı noktadır. Hı hı. Çünkü cenaze namazında rükû ve secde yoktur. Evet. Ayaklarının basmış olduğu noktanın temiz olması gerekir. E, genelde günümüzde cenaze namazları dışarıda kılınıyor hı hı. E, ve ayakkabılar ile işte umumi tuvaletlere gidilebiliyor. Altında necaset olma ihtimali oluyor. Gerçi belli bir müddet yüründüğü zaman bu temiz olur. Ama düz sathi olan yani altı düz olan tırtıklı olmayanlar için evet. geçerlidir. Ama bot emsali özellikle kışlık ayakkabıların hı. genelde altları delikli olur, tırtıklı olur yani. Hı hı. Buralarda necaset olma ihtimali varsa bu yürümekte temiz olması, yıkamak gerekir. Evet. Ama kesin olarak tabii pislik vardır da diyemeyiz. Sadece bu şüpheden kaçma adına kişi ayakkabısını çıkartıp da üzerine basması güzel bir harekettir, güzel bir eylemdir. Hı hı. Eğer ayakkabısının altında pislik olduğunu kesin biliyorsa zaten bunu yapması gerekir. Kesin olarak evet. çıkartıp üzerine basması gerekir. Çünkü ayakkabı ayağınızdayken onda var olan siz hamil olursunuz. Taşıyıcı olursunuz. Evet. Ama ayakkabıyı çıkartıp da altında necaset olduğu halde siz üzerine basarsanız bir nevi yere seccade sermiş gibi olacaksınız. Hmm. Temiz bir mekanda namazınızı eda etmiş olacaksınız. Efendim Hazretlerimizi ben cenaze namazı kılarken defalarca müşahede ettiğimde o da aynısını yapıyor idi. Evet. Yani mes, lastikler oluyordu genelde. Lastiklerini hmm. çıkartıp üzerine, üzerine basıp yapalım. o şekilde namazlarını, cenaze namazlarını eda ediyor idi. Dolayısıyla bu şekilde yapmak da güzel bir şeydir. Evet. Ama hava yağmurludur. Ayakkabın üstü de kirlenme durumu varsa Hı, evet, tabii ki hocam. o durumda da farklı hareket etmek gerekir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz. Sefere çıkan kişi kaza namazlarında kısaltır mı? sormuşlar hocam. Şer'i olarak e, bahsedilen mesafeyi kat eden veyahut da bu manada yola çıkma niyetinde bulunarak yola çıkan kimse misafir olur ve misafirin de bazı hükümleri vardır. Bu hükümlerden bir tanesi de dört rekatlı farz namazların iki rekat olarak kılınması. Hmm. Ancak e, bu kişi ben misafiriyim, farz olan namazlarımı eda ederken iki rekat kılıyorum. Ama hazır kazalarımı da bu şekilde iki rekat kılayım diyebilir mi? Ki sualiniz bu şekilde. Evet, evet hocam. Burada kural şudur. O kaza namazı zimmetinizde nasıl sabit olduysa onu o şekilde kaza etmek gerekir. Yani mukim iken, hadarda iken hmm. e, üzerinize zimmetinize sabit olduysa bu dört rekat olarak gelmiştir. Siz onları velev ki sefer halinde dahi kaza etseniz iki değil dört kılmanız gerekir. Evet. Aynı şekilde seferdeyken bir namazı kazaya bırakmış olsanız, İki rekat olarak zimmetinize sabit oldu. Evet. Bunu mukimken kaza ettiğiniz zaman da iki rekat i̇ki kılacaksınız. Rekat yani zimmetinize nasıl sabit olduysa nasıl onu kaçırmışsanız kıldığınız halde değil kaçırdığınız haldeki duruma göre hareket edeceksiniz. Evet. ...misafirken kaçırdıklarını iki rekat, mukim iken kaçırdıklarını ise dört rekat. Velevki ki nefs-i de misafir olsun, velevki ki nefs-i de mukim olsun. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Camimizde bazı yaşlı kişiler sandalyede namazını kılıyorlar. Cemaatin bir kısmı böyle yapmalarının gerekli olduğunu yapabildiği kadar... ...işte rükunlarını yerine getirmeleri şart olduklarını söylüyorlar. Diğer bazıları da nasıl rahat kılabilirlerse öyle yapmaları gerekli olduğunu söylüyor... Bu konuda bilgi verebilirsiniz. Sorulardan anlaşıldığı üzere hocam, herkes bir fetva verme yarışına girmiş gibi. Evet. Aslında buna çok kaçınmak lazım. Tabii ki kaçınmak gerekir. Çünkü fetva demek Allah adına konuşuyorsun demektir. Evet. Yani Allah Celle Celaluhu burada böyle diyor demektir. O yüzden hakiki manada fetva veren kimse müftü, müştehit olan kişilerdir. Hı hı. Bizim şu anda yaptığımız aslında fetva vermek değil, verilmiş olan fetvaları nakletmekten ibarettir. Evet. Ama bakmayın günümüzde buna fetva verdi veya fetva vermiyor şeklinde ifadeler hı hı. kullanılsa da çünkü biz direktmen Kur'an-ı Kerim'den veya Hadis-i Şerif'ten hüküm çıkartabilecek konuma, ilmi, bilge sahip değiliz. Ancak var olan kitaplarımıza yazılmış olan konularda eğer o meseleyi görmüşsek ve onun benzerini görmüşsek bilgimiz doğrultusunda nakilden ibaret. Yani bu verilmiş fetvalar bu şekildedir. Bunları hı. naklediyoruz. Şimdi bu bahse konu olan meselede de Namazın bir rükününü yapamayan bir kimse diğer rükünlerini yapmalı mıdır? Yoksa tamamını terk edebilir mi? Hanefi mezhebi burada kural olarak şöyle bir e, prensipten bahseder. Namazda asıl rükün secde. Hı hı. Eğer bir insan secdeyi yapamıyor ise, secde onun hakkında e, özürlenmiş ise, namazın diğer rükünleri dediğimiz kıyam ve kıra, kıyamdan bahsediyorum, evet. Kıraat, hariç, evet. e, kıyam ve ruküye gitmesine de gerek yok. Namaz imaya intikal etmiştir. Dolayısıyla bu insan ima ile namazını kılmalıdır. Evet. Peki iman ne demektir? İma baş işareti ile kılınan bir namazdır. Ancak secdesini rükûsuna nispetle biraz daha fazla eğilmesini gerektiren hı hı. bir eylem olmalıdır. Evet. Dolayısıyla eğer bu kimse gerçekten secde yapabilecek konuma sahip değilse, sağlık açısından secde yapamıyorsa namazı imaya intikal etmiş ve namazını ima ile kılacaktır. Evet. Artık kıyam ve rükûyu yapmasına gerek kalmayacaktır. Peki bu kişinin en güzel şekilde imal kılması nedir? Nasıl olmalıdır? En güzeli tabirini kullanıyorum. Cevazından bahsetmiyorum. Hı hı. En güzeli secde mahalline en yakın olduğu şekilde oturmak. Yani teşevide oturur gibi oturmak. Evet. Eğer imkan yoksa işte bağdaş evet. kurarak oturmak. Hı hı. Hatta ayaklarını uzatarak oturmak ama secde mahalline yakın şekilde oturmak. Ama bu da mümkün değilse sandalye gibi bir şeyde oturabilir. Hatta evet. mümkün olduğu halde dahi sandalyede oturabilir eğer ima namazını kılmak konumuna düşmüş ise. Evet. Sadece evleviyeti terk etmiş olur. Hı hı. E, ama bir meşakkatten dolayı da bunu yapıyorsa yine evleviyeti de terk etmiş olmayacak. Bu Hanefi mezhebine göre. E, ancak Şafii mezhebine göre her bir rüküm müstakil olarak değerlendirildiğinden secdeyi yapamayan kimse sadece secdeyi ima yapar. Geri kalanlarını yapması gerekir. Yani kıyamı veyahut da yapması Rüküyor. gerekir. Evet. Ama Hanefilerde böyle değil. Secde eğer düşmüş ise o kişiden artık bu kişiden kıyam da düşmüştür. Rüküyü da düşmüştür. Namazını imale kalacaktır kılacaktır. Ve imadı da en güzel hal, yere secde mahalline yakın olduğu halde kılması. Ama bununla beraber sandalye gibi bir şeyde de kılması sahih olur. Hı. Ama günümüzde mesela bazı insanlar vardır ki secde yapmasında bir sıkıntı yok. Ama teşeğütte oturamıyor. Yani ayaklarını kıramıyor. Evet. Ettehiyyatı da oturamıyor. Bununla, bundan dolayı e, ayakta başlıyor, sandalyeye oturuyor ve secdeyi de imal yapıyor. Evet, evet. Oysa bu yanlıştır. Çünkü secdeyi yapabiliyorsan secdeyi yapman gerekir. Bu takdirde yapamadıklarını terk edeceksin. Sen neyi yapamıyorsun? Teşebbüdü yapamıyorsun. O zaman teşebbüdü terk edeceksin. Peki teşehhüdü nasıl yaparsın? Ayaklarını kıramıyorsan ayaklarını uzatarak yaparsın veya bağdaş kurarak yaparsın Hı. namazdayken. Ama secdeni, normal secdeni yapman gerekecektir. Evet. O yüzden burada e, yani bakmamız gereken mesele secdeyi yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? yapamıyorsan artık namazın imaya intikal etmiştir. Ayakta başlamana gerek yok. Direktmen oturarak namazını kılarsın. Ama secde yapabiliyorsan bu sefer yapamadıklarını sadece yapmasın ama diğer kalanlarını yapmakla Yapamadık. mükellefsin. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Ben hukuk okudum. Avukatlık yapma imkanım var. Bu mesleği yapmam caiz olur mu? Fıkıh kitaplarımızda vekalet konusu incelenirken el vekkale bil husume diye tabir edilen bir başlık vardır. Yani husumete vekalet. Ne demek husumete vekalet? Mahkemede hakkını savunabilmesi için bir kimseye yetki vermek demektir. Evet. Elimizdeki avukatlılık sistemi. Hı hı. Çünkü mahkeme farklı bir atmosferdir, farklı bir ortamdır. Kişi haklı olduğu halde konuşma kabiliyeti olmadığı için haksız duruma düşebilme ihtimali vardır kendini savunamayacak bir konuma sahip olma ihtimali vardır. Veya mahkemenin konuşma şeklini bilemeyeceğinden dolayı birine bu manada vekalet vermesi sayıttır. Evet. Ve o kişinin de yani vekaleti alan kimsenin de o kişi adına orada dava sürecinde onun adına konuşması da sayı olacak. Ancak buradaki sıkıntı şu olur. O kimse haksız olduğunu bildiğin halde, ama meseleyi sadece iş olarak bakarak ben müvekkilimin konumunu değil onu ben illaki haklı olmaklılığını ispat etmem. Yani mahkemedeki davayı onun lehine bitirmekle mükellefim şeklinde bir algı olur ise bu işte yanlış olur. Evet. Çünkü orada bir zarar var, bir yalan var en azından ve bu yalan sizin üzerinizden olacaktır. Veya bu işte doğru olmayan mahkemeye şaşırttırma veya haklıya hakkının verilmemesi sizin elinizden kaynaklanacaktır ki bu manada avukatlık doğru olmaz. O yüzden avukatlık yapan kimse ki bu meslek dediğimiz gibi bir vekalettir. Gerçekten müvekkinin haklı olduğu konularda bu işi alırsa bunda bir sıkıntı olmaz. Ama müvekkinin haksız olduğunu bildiği halde Bildiği halde onu bir takım hukukun işte deliklerinden istifade edebilme adına avukatlık alıp da onu haklı çıkarma şeklinde bir hareket olursa böyle bir avukatlık da caiz değildir. Evet hocam. O yüzden bu konuda eğer hassas davranabilecekse işi alırken öncelikle o işi vicdani olarak haklı mıdır değil midir sorgulayarak hmm. alacak ise... O zaman olabilir. Ama yok ben mutlak halde iş olarak bakarım. Bana kim gelirse gelsin ben, parasına ben bakarım. onu savunurum. Onun yani. haklı olabilmesi için elinden gelen gayreti sarf ederim şeklinde bir avukatlık yapacaksa böyle caiz olmaz. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin sen. anıldığında Salatü Selam okumanın vacip olduğunu biliyorum. Bazen sohbetlerde Efendimizin ismi çokça anılıyor. Her defasında Salatü Selam getirmek şart mıdır? Bir defa söylesek olur mu? Bir de ''Kur'an okurken işittiğimizde okumayı kesmemiz mi gerekir?'' diye sormuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde ''Benim ismim duyduğu halde salatu selam getirmeyen kimsenin bunu sürsün'' ''ragime enfuhu'' ifadesi bulunuyor. Evet. Yani yazıklar olsun. Hatta farklı hadis-i şeriflerde o kişiyi cimrilikle de ifade edilebiliyor. Evet. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında kişinin salatu selam getirmesi vaciptir. Doğru. Evet ancak sualde ifade edildiği gibi bir mecliste defalarca efendimizin ismi anıldığında her defasında ayrı salav-ı selam getirmek gerekir mi yoksa bir kere salav-ı getirmek yeterli olur mu? Veya namaz kılarken işte dışarıdan birinin efendimizin ismini andığını duyduğunuzda namazın içinde salav-ı getirmeniz gerekir mi? Evet. Yoksa salav-ı selam vacibiyeti düşer mi? Hatırladığım kadarıyla bu konudu ben eee bayağı bir zaman oldu fetevahin diye de kerahiye bahsinde okumuş idik. Orada şöyle bir ifadeden bahsediliyor. İnşallah yanlış nakletmeyeceğim. Eee İmam-ı Tahavi her duyduğunda efendimizin ismini her duyduğunda selav-ı selam getirmenin vacip olduğundan bahsediyor. Evet. Namazdan bahsetmiyorum ama normal, normal şartlarda yani söylemesine salsın. imkan var olduğu halde her duyduğunda efendimizin ismini selav-ı selam getirmekle mükellef olduğundan bahsediliyor. Evet. Ancak Gazihan Fetevai Gazihanda ise yapılan naklide orada bir, bir mecliste defalarca söyleniyor ise bir kere selam selam getirmenin yeterli olacağından bahsediyor. Hı hı. O yüzden imkan nispetince efendimize selam selam getirmek kötü bir şey değil. Hatta kişinin sevap olarak sağ tarafındaki meleğin yazmasına da vesile olacağından evet. dolayı selam selam getirmek güzeldir. ...yeter ki mani bir şey olmasın, yani hutbe esnasında ise bunu dillendirmeyecek, sesli bir şekilde söylemeyecek. Namazda duyduysa da söylemeyecek ama namazdan sonra söylemesinin müstahap olduğunu yine aynı kitap ifade etmiştir. Fetevain vardır. O zaman toparlayacak olursak bir mecliste birden fazla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında... ...bir kere salatu selam getirmenin yeterli olduğunu söyleyen Kadıhan gibileri var... Ancak her birinde ayrı ayrı sallallahu aleyhi ve getirmenin gerekli olduğunu söyleyen tahavvi, imam evet. gibileri de vardır. İhtiyaz sadedine imkan nispetince biz de defalarca getirmemiz uygun olsa gerek deriz. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okurken de aynı mı hocam? Kur'an-ı Kerim okundurken ise yani sallallahu aleyhi ve sellem, e, duyduğunuz zaman evet. siz Kur'an okumanıza devam edersiniz. Kur'an-ı Kerim kralı bittikten sonra da getirmeniz sallallahu aleyhi getirmeniz e, müstahaptır, güzeldir diyebiliriz. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna geldik hocam. Allah razı olsun. Anladım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim... E, ...dinlediklerimizi amel safasına koyabilmeyi... ...ve amellerimizde de ihlas olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Diyorum. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Rabbim ilminizi artırsın. Sizin hocalarımızın sayısını da artırsın. İhlasla Dizeli beraber de. Inşallah, inşallah hocam. Çünkü ihlassız ilim... Kişiye baldan başka bir şey değildir. Evet. Rabbim Efendi Hazretimiz'in de buyurduğu gibi ilim, amel, ihlas doğrultusunda cümlemizi hadim eylesin. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Yine geçmiş programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımızdan da tekrardan izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun hoşça kalın.